Allahue aleyhi ve sellem. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve tevbe billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fe la mudille le. Ve men yudlil fe la hadiye le. Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولًا اما بعد فَيَا عِبَادَ اللّٰهُ اِتَّقُ اللّٰهُ وَاَطِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله Teala Azze ve في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ve الله لا تتخذوا إلهاي نسنين إنما هو إله واحد فيا يا فرّهبون ولا تج علموا الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين والذين اجتنبوا الطاو تا يعبدوها إلى الله لهم البشرة فبشر عباد الناس من يتخذ من دون الله أندادا يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ اِلٰى آخرِ الْاٰيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Okuduğum ayeti kerimelerden e, e, mal olarak Cenab-ı Hakk'ın mesajını özetle şöyle sunabiliriz. Allah şöyle dedi. İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Nahil Suresi 51. Ayet Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim de denir. Peygamberimize duyurması açısından. Zariyat suresi 51. Tahta ibadet etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjdeler vardır. Zümer 17. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp veya Allah'la birlikte ona endat edinen, şirk koşan insanlar vardır. Onları yani putlarını Allah'ı severcesine severler. Müminlerin ise Allah'a karşı duyduğu sevgi çok daha şiddetlidir, güçlüdür. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Bakara 165. Sevgili kardeşler, hutbeye hepinize yönelik bir soru ile başlamak istiyorum. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın vefat tarihi neydi? Yıl, ay, gün, saat. Ama 10 Kasım'la ilgili kimin ölüm tarihini nasıl biliyoruz? saatine dakikasına kadar. Peki bu neyi gösteriyor? İslam kültüründe ölüm yıl dönümünü değerlendirmek diye bir şey yok. O yüzden Peygamberimiz hangi gün vefat etmiş çok da önemli değil. O bizim aramızda sünnetleriyle getirdiği kitapla yaşıyor kabul ederiz veya. Bazılarının yaptığı gibi matem tutmayız herhangi bir zamanda, herhangi bir kimse için. Mümkün, belki babanızın ölüm saatini, dakikasını, gününü bilmeyenleriniz olabilir. Bu babanızın sevgisiyle ilgili izah edilmez. Ha bu arada söyleyeyim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 Rabi'ul evvel e, e, hicri olarak e, miladi olarak da 808 Haziran 632 yılında ne yaptı, vefat etti. 13 Rabiul Hicri yıl olarak 11. yılı içeriyordu. Peygamberimizin ölüm tarihinin kutlanmadığından bahsederek, onunla haşa bir tağutu karşılaştırma yaparak ikisini aynı terazide tartma gibi bir zillete düşmek durumunda değiliz. Sadece bir karşılaştırma yaptık. Ama üzülerek ifade edelim ki, ilkokulda okuyan herhangi bir çocuğa isterseniz siz de sorun. Atatürk mü büyük? Muhammed Aleyhisselam mı? Ve öğretmenler anlatır. Peygamberimizin doğum tarihi sorulduğunda öğrenciler genellikle 1938 diye cevap verirler. Veya doğum tarihi söylenince, 1881 diye peygamberimizin doğumu vefatı sorulduğunda. Yani bir peygamber anlayışı vardır çocuklarda ama bu hangi Mustafa'dır genellikle karıştırılır. Çünkü okullar bir peygamberi över gibi Muhammed Aleyhisselam'dan çok daha fazla bir başkasını gündeme getirirler. Biz devletin dinini sorgulama durumunda değiliz ama bize ve çocuklarımıza kendi dinlerini dayatmasınlar. Leküm din hüküm veliyedin diyebilelim. Tapmam sizin taptıklarınıza dediğimiz gibi taptırmam çocuklarımızı sizin taptıklarınıza da diyebilelim. Bunu istiyoruz. Ve maalesef bunu isteyecek güce sahip olmadığımız zilleti kabul ettiğimiz her halimizde belli. Devlet ve hükümet peygamberimizin doğum günü veya ölüm günü herhangi bir etkinlik düşünmez. Onu onlardan da beklemiyoruz ama 10 Kasım'ı çocuklarımıza dayatmasınlar. Halkın bütün insanına hani dini devlete karıştırmıyorlar ya kendi dinlerini bize uygulatmasınlar. Yarın trafik kesilecek. Bütün herkes Falan saat, filan dakikada heykel gibi saygı duruşunda bulunacak. Mecbur muyum ben bir Müslüman olarak devletin e, Tanrı kabul ettiği kimsenin e, karşısında e, ibadet edercesine e, heykel gibi dikilmeye? Hangi devlet vatandaşına böyle bir zulmü uygulatıyor günümüzde? Ne lenine tapan kaldı ne maoya. Heykellerin hiçbirisi artık günümüzde insanlarca devaç görmüyor. Putlara tapmayı en önemli bir suç olarak gören İslam dinine mensup olduğu değerlendirilen Müslümanlara maalesef Müslümanım diyenler bu uygulamayı dünyanın böylesine açık putperestlikten vazgeçtiği bir ortamda bile hala dayatabiliyor. Bir gazete başlık atmış. Ordu millet el ele 10 Kasım'da haydi Anıtkabir'e Atamız bizi bekliyor diye. Kemalistlerin yıllık haç ritüeli haline getirdikleri, 10 Kasım törenleri için çağırdıkları bu putperestliğin devlet tarafından tabii ki bir suç olduğu değil tam tersine iltaltif edildiği söz konusudur. Ama Putlara put demenin suç olduğu gerektiğinde bu sözleri söyleyenlere bile ceza ıı, vermeye hazır olduklarını hemen hepimiz değerlendiriyoruz. Ve hatta bu tür konuşmaların ıı, nasıl ıı, ceza görmediğini kendi kendimize soru işaretleriyle ıı, şüphelenecek tarzda değerlendirebiliyoruz. Yarınki 10 Kasım haberlerini şimdiden söyleyeyim ne denilecek, ne yapılacak, 80 senedir aynı sözleri duyuyoruz çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün 80. yılında Anıtkabir'de anma törenine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Yok, aslanlı yolda yürüdüler, ee, yanında diğer devlet erkanı vardı. İşte mozalesine ne yapıldı? Çelenk konuldu. Deftere de yazı yazıldı. Senin yolunda cumhuriyetinin kur kurduğun, emanet ettiğin cumhuriyeti daha yükselteceğiz, şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. Ruhun şad olsun. Emanetini ne yapacağız? E Yüzelteceğiz. Evet. Bunlar herhangi bir kafiristan belgesinde e, olan hususlar değil. Mümkün eğer bizim çocuklarımıza söz gelimi aponun heykeli dikilse, onun önünde saygı duruşunda bulunulsa halk ayaklanır. Ayaklanır mı? Veya birisi lenin heykelinin önünde e, çocuklara, gençlere e, buna tapın deseler, e, halk nasıl bir tepki gösterir? %99'unun Müslüman olduğu iddia edilen halkımız, dünyada en iyi Müslümanlığın bizde olduğu söylenip örnek gösterilen halkımız, sadece 10 Kasım günü, bir günde, 1 milyonun üzerinde anıt kabiri ziyaret ediyor. Geçen yıl 1 milyon 68 bin kişi, sadece 10 Kasım günü, sabahtan akşama Anıtkabir ziyaretindeydi. Bir milyon kişi bir günde. Onun dışında ortalama günlük insanımız günde ortalama 10.000 bin kişi ziyarete gidiyor herhangi bir gün. TSK'nın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre geçen yılın sadece 11 ayında milyon 391 bin kişi ziyaret etmiş 6 milyon küsür 12 ay hesaba katarsak 7 milyonu geçiyor Evet Atatürk'ün vefatının 79 yılı Dolayısıyla geçen sene Kasım ayında işte 1 milyon 670 bin kişi ziyaret etmiş sadece Kasım ayının ziyaretçileri. Yıldama, yılda yedi milyon kişi atasına karşı saygı duruşuna gidiyor. Tabii her yılda bu sayı artıyor. Mümkün ki çok sevdikleri e, yöneticilerinin e, teşvikleri ve e, onun da e, yolunu takip ettiklerinin sebebi olabilir. 2010 yılında, 17 yılında anıt kabre gidenlerle hacca ve umreye gidenleri bir karşılaştıralım isterseniz. Türkiye gerçekten ne kadar dindar. Türkiye'den 80 bin kişi hacca, 342 bin kişi de umreye gitti geçen yıl. Bir yılda haç ve umreye gidenlerin toplamı 422 bin kişi. Anıtkabir'e gidenlerin sayısı ise 7 milyon. Dolayısıyla tabii birine devletin teşviki var, diğerine ise kura diye kısmen yasak koymasının katkısı da söz konusudur. Ama Umre'ye giden, hacca gidenlerle Umre veya hac niyetiyle, Kemalist zihniyetle Anıtkabir'e gidenler arasında tam 16 kat, 16 misli fark var. Türkiye dindar. Atatürk razı olsun bu dindarlıktan. Kemalizm anlamında gerçekten dindar. İslam anlamında da dini dar. Bir tarikat şeyhi bile kalkıyor diyor ki, duymuşsunuzdur. Anıt kabe anıt kabe'ye abdestsiz gitmeyin. Tam Kadir Musroğlu'nu çağırmak gerekiyor. Üç harfli bir kelimeyi söylesin diye. İlk harfi çe, ortanca harfi ü, son harfi şey Siz şe'yi fazlalaştırabilirsiniz. Adam büyük adam, soyadı da baş, büyük Baş dersiniz büyük ihtimalle. Hi. Milletin gözüne baka baka böyle diye. Ha abdesti kaçacak demek ki oraya gidenlerin ki abdest alması gerekiyormuş. Tabi gusülü de icab ettiriyor mu bilmiyoruz. Evet. Tapınmanın adına saygı duruşu demenin onu putperestlikten, şirkten çıkaracağını herhalde düşünmeyiz bir put heykelinin veya anıt kabirde mozolenin önünde huşu ile hazır ol vaziyetinde durmanın putperestlik olmadığı söylenirse dünyada puta tapmak diye bir şeyin kalmadığını rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Bilirsiniz ibadetlerde zaman önemlidir. Vakti girmeden ibadet yapılmaz. Bu ülkede şimdi yaz saati uygulanıyor. Saat 8 iken yaz saati 9 kabul ediliyor. Yani Dokuzu beş geçe yapılması gereken ayin bir saat önce yapılacak yarın. Vakti girmeden bir saat önce öldürecek insanlar onu. Tabi inandıkları Atatürk herhalde çarpar onları. Kabul etmez böyle bir ibadet. Hani sağlığında şapka giymedi diye binlerce adamı çarptığı gibi. Mümkün öldükten sonra da böyle inanç olmaz deyip bağlılarına ceza vermeye kalkar. Veya kendi yanına çağırır en azından. Tabi bunlar biraz alay içeren ifadeler. Tabi işin kötüsü bu tür ibadetlerin kazası da yok. Yılda bir defa yapılıyor. Erken yaptım diye tekrarı da söz konusu değil. Hayat boşluk kabul etmiyor. Din de fıtriye bir ihtiyaç. Kemalizmi kendilerine sadece bir ideoloji değil, aynı zamanda bir din olarak kabul ediyor insanlar. Ve maalesef insanlarımızın çoğu iki dinli oldu. Hem demokrat hem Müslüman, hem layık hem Müslüman, hem Atatürkçü, Kemalist hem Müslüman. Yani anıt de giderim, namazımı da kılarım diyen çokça insanlar türedi. İşte Kur'an, iki ilah edinmeyin sizin ilahınız tek bir ilahtır. Dobra dobra iki tanrılı dinler, üç tanrılı dinler var. Bir de münafıkçasına böyle iki üç dini beraberce idare eden insanlar çıkıyor. Öyle bir devlet dini halka dayatılıyor ki bu dinin Kâbesi kabir, Mescitleri tüm resmi kurumlarda ve özellikle okullarda bulunan Atatürk köşesi, büst ve heykeller. Namazları da bunların karşısında yaptıkları saygı duruşları. Haçları 10 Kasım'da Anıtkabir'de yapılan törenler, umreleri ise diğer zamanlarda Anıtkabir'de yapılan resmi ritüeller. Bilirsiniz Anıtkabir'in binası eski Yunan tapınaklarından Atina'daki bir tapınağın aynen ne yapılması? Kopya edilmesi şeklinde. Tabi orada yatanı ilahlaştırınca, ilahın yattığı yerde doğal olarak tapınak gibi olacak, tapınak kabul edilecek. Tabi Tanrı ölür mü? Ölen bir kimse Tanrı olur mu? Onu pek kimse sormaz bile. Peygamberlerin tümü ilk olarak insanlara şu mesajı verdiler. Allah'tan başkasına tapmayın putlarla mücadele ettiler, putperestlikle alabildiğine hesaplaştılar. Bir yönetimin ve yöneticinin İslam'la ilgisi putlara ve putperestliğe karşı tavrıyla orantılıdır. Tekrar edeyim mi? Bir yönetimin ve bir yöneticinin İslam'la alakası onun putlarla ve putperestlere karşı tavrıyla düz orantılıdır. Mücadele etmesi gereken putlarla ve putçu zihniyetle uzlaşıyor, kendisi de putperest ayinlere katılıyor, putları övüyor ise onun durumu hakkında hala Müslümanların farklı şeyler düşünmesi İslam'ı da doğru dürüst bilmemeleriyle izah edilir. Devlet kemalisttir. Devleti yönetenler de bu dini sadece kendileri uygulamakla kalmıyorlar. Halkı da Kemalist yapmak için her türlü imkanı kullanıyorlar. Bazıları putlaştırdıkları kişilerin kabirleri veya kutsallaştırdıkları simgeler karşısında Müslümanların namazdaki kıyamlarına benzer şekilde saygı duruşunda bulunurlar. Hatta namazda doğal kabul edilecek bir davranış söz gelimi başımızı kaşımamız, namazdayken öksürmemiz caiz olur ama onların o ayinlerinde bunlar da caiz kabul edilmez. Doğru görülmez. Hiç alakası olmadığı halde herhangi bir açılış programında ya da bir törende saygı duruşuyla başlamak yeni bir adet değildir aslında. Mekke dönemindeki müşrikler de hubellere, lat ve menatlara herhangi bir programda saygı duruşuyla, tapınmayla başlıyorlardı. Evet, burada da okulların açılış ve kapanış zamanlarında okul derslerinden çok daha önemli gibi kabul edilerek ne alakası var derslerle vesaireyle bir heykelin karşısında herkes kıyama durur gibi hazır ol vaziyetinde duracak huşu ile saygısını arz edecek atasına karşı. E, ateizm ne kadar yaygındır Türkiye'de, o bil, pek bilinmiyor ama ataizm gerçekten giderek yaygınlaşıyor. Ataperestlik. Sadece atalar yolu değil, bir de atanın yolu izi. Din olarak vurgulanıyor. Hani 1994 yılında 10 Kasım'da Birisi çıkmıştı, Mahmut Kaçar'dı ismi sanıyorum. Eline bir Kur'an almıştı. Ölülere tapmayın, Allah'tan başka ilah yok diye. Ölü sizi duymaz, Allah duyar diye bir mesaj vermişti. Devrin baş yakanı Süleyman Demirel miydi? İşte hemen meczup diyerek damga vurdu. Akıllılar güya böyle bir mesajı sunmaz. E, suçu yedi yıl hapishanede yattı, sonra çıkmıştı. Yani la ilahe illallah demenin bile işte Atatürk'ün karşısında böyle bir cezaya çarptırılma ile karşılaşıldığını biliyoruz. Herkes dilediği tanrıya tapar. Cehenneme gitme özgürlüğü de var. O yüzden kimseyi biz zorla mümin olun demeyiz. Ama bizi zorla kafir etmeye kalkan, bizi zorla putlara tapmaya, çocuklarımızı, gençlerimizi zorla putlara tapmaya kalkanlara da herhalde sesimizi gür bir şekilde çıkartmak, hayır demek mecburiyetimiz var. Daha Mekke'de inen surelerden işte bildiğimiz on Suresi. De ki diyor, kime diyor? Kim diyecek? Sen diyeceksin, ben diyeceğim, diğer mümin diyecek. De ki, ey kafirler, tapmam sizin taptıklarınıza. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediyor değilsiniz. Tapacak değilim bundan sonra da sizin taptıklarınıza. Sizin dininiz size olsun, alın ne yaparsanız yapın, benim dinim bana. Karışamazsınız dememiz gerekiyor. Bunu o günkü zayıf mümin diyordu da köleler diyordu da efendim zalimlerin zulmü altında gariban insanlar ölüm tehlikesi içinde diyordu da biz bugün diyemiyoruz bunu. Ey kafirler taptırmam size benim çocuklarıma sizin taptıklarınıza diyemiyor. Kendimiz de o düzenin, Atatürkçü bir sistemin emri altında yaşamaktan pek fazla rahatsız değiliz. Rahatsız olduğumuz, ya dolar yine yükselmiş, ya Fenerbahçe yine yenilmiş, daha başka rahatsız olduğumuz, el paraları, maliyetleri yine artmış, bizim çok daha büyük derdimiz var. Yani cennet, cehennem, tapmak, ibadet onlar, onlara vaktimiz yok. İşimiz, gücümüz var. Ama diğerleri hadi hapse girin, o o çok tehlikeli. Ona karşı yüzlerce tedbir alırız. Allah'ın azabı, o çok önemli değil. Gibi bir anlayışımız maalesef söz konusu. Ve Haykırmak zorundayız. Artık yeter. 90 yıldır bu millete dininizi dayattınız. Kendiniz ne haliniz varsa görün. İster anıtkabiri kabe edinin, ister her türlü saygınızı arz edin, itikafa girin oralarda. Ama artık şu Müslüman halkın, gençlerin, çocukların elinden, yakasından ellerinizi çekin. Onlara zorla ibadet ettirme. Baskı ve dayatmasından vazgeçin dememiz gerekiyor. Kur'an, tauba ibadet etmeyi e, peygamberlerin mücadele ettiği e, temel görev olarak sunar. Velakat be asnafi külli ümmetin rasulen yani yabdullah'e veçteni bu tauba. Ne diyordu Cenab-ı Hak? Biz bütün peygamberleri kavimlerine Allah'a kulluk yapın ve tauba kulluktan uzaklaşın, kaçının demeleri için gönderdik. Başka peygamber gelmeyeceğine göre, peygamberlerin görevlerini, dava adamı bizler üstleneceğimize göre, topluma haykırabildik mi? Toplum, halk, insanlar, arkadaşlar, kardeşler, Allah'a kulluk yapın sadece ve tağuta kulluktan uzaklaşın. Peki nedir tağut, kimdir o? Kur'an-ı Kerim'de tağutla ilgili bütün ayetleri dikkate aldığımızda ki 8 ayet var e, tağut kelimesinin geçtiği ama tuğyanla ilgili onlarca ayet var. O zaman şu sonuca varırız. Kulu Allah'a kulluktan, dinde ihlaslı olmaktan, Allah ve Rasulüne itaatten alıkoyan ve çeviren her şey tağuttur. Hakkı ezmeye çalışan, Allah'ın kulları için çizdiği sınırları çiğneyen her kimseye veya her nesneye ta'vut deriz. Allah ile bağlantısı olmayan her programa, Allah'a bağlanmayan her çeşit düşünce, sistem, düzen ve yönetim tarzına ta'vut deriz. Otoritesini Allah'ın nizamından almayan her idare, Allah'ın otoritesine, uluhiyetine, hakimiyetine zıt hükümler koyan her türlü yönetim ta'vuttur. Ve tağutlara karşı çıkmak, Allah'a iman etmenin zaruri bir gereğidir. Tağuta karşı çıkmadan Allah'a iman edilirse şirk olmuş olur. Hem Allah hem tağut birlikte inanç, şirk inancıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi neydi? Ateşe atılma pahasına. Kur'an niye onu örnek gösterir? Ballandıra ballandıra putları nasıl kırdığını gündeme getirir. Bizse İbrahim'in yolunun tam tersine, Muhammed Aleyhisselam ve diğer peygamberlerimizin tam tersine putlara saygı duymanın kılıfını oluştururuz. Ya bunlar formalite, kafayı takma, kimse putlara falan taptığı yok deriz. Peki putlara tapma nedir ve peygamberler niye mücadele etmiştir? Kur'an niye bunu bizim ön sıralarda yapmamız gereken bir görev olarak sunar. Bunları es geçeriz. Layık olduğu iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti, aslında tam bir teokrasi ile idare edilen din devletidir. Ama bu dinin adı İslam değildir, Kemalizm'dir. Dolayısıyla Atatürk'e hiçbir şey şirk koşturulmaz bu ülkede. Ondan daha büyük kimse kabul edilmez. İnsanlar onu ulu önder kabul etmek zorunluluğu içinde yaşarlar. Onun resmine bile yan gözle bakamaz kimse. Ona hakaret edemez. Onu küçük göremez. Onu suçlayamaz. Onun bir yanlışını gösteremez. O ulu önderdir. Ve herkes de onu öyle kabul etmek, sevmek mecburiyetindedir. Hatta... Halkın seçtiği milletvekilleri Atatürk'ün ilkelerine ters bir kanun teklif bile edemez. Anayasanın bazı maddelerini bütün milletvekilleri toplansa değiştirmeyi teklif bile edemezler. Atatürk'ün koyduğu ilkeler noktasındaki anayasanın dibacesi denilen girişindeki ilkeleri. Dolayısıyla... Kime oy verirseniz oy verin, aslında Atatürk yönetmektedir memleketi. Onun ilkeleri, onun kanunları, onun düzeni, onun prensipleri memleketi yönetir. Siz de seçtiklerimiz yönetiyor diye kendinizi kandırırsınız. Bütün, bütün bu anlayışlar bir dinle izah edilir. Bu dinin adı da tekrar edeyim, Kemalizm'dir, Atatürkçülüktür. Gençlerimizin ve giderek ileri yaşlardaki insanların ciddi manada problemleri bu, bu konunun açıklanmasıyla alakalıdır. Yani insanlarımız iki dinli yetişmekte, iki dinli bir şekilde hayat sürmektedirler. Bir İslam diye dinleri var, bir de Atatürk diye, Atatürkçülük diye dinleri var. Bu din zaman zaman birbirleriyle ne yapar? Mücadele eder. İnsanlar da duruma göre, yerine göre idare eder. Babaları çoğunlukla öğretmiştir. ''Oğlum sevme onu ama aman ha okulda sevmediğini de söyleme.'' Dolayısıyla münafık tipli yetişecektir. Çocuk bakar evindeki gibi bir ortam varsa ilahı farklı seçer, okuldaki gibi bir ortam varsa ilahı daha farklı olarak gündeme getirir. İki dinli yetişir çocuklar. Duruma göre bakar, hangi dine, hangi e, inanca yönelik rozet çıkacaksa, çıkması gerekiyorsa, hangi dinin maskesi takılacaksa, o dinin maskesini takar. Bu insanlara Allah yardım eder mi? Dualarımız kabul görür mü? E, önümüz açılır mı? Okullarda Atatürk'ün öne çıktığı kadar Allah'ın dini öne çıkmaz. Zaten çıkmış olsa da, tekrar edeyim, iki dinli olunur. Biraz Atatürk, biraz Allah. Allah'la putların, Allah'la başka ilahların ortaklaşa insana hakim olması şirk diniyle ilgilidir. Dolayısıyla eğitimimiz maalesef vahye dayanmayan kitapsız bir eğitimdir. Devlet düzen, aynen kitapsız bir düzen, bir devlet olduğu gibi. Tabi kitap deyince o herkesin bir kitabı var. Onların da anayasa adlı bir kitabı var. Milli eğitimin de kendine göre bir müfredatı ve yine yasalarla ilgili dayanağı bir kitabı var. Biz Allah'ın kitabı anlamında bir kitapsızlığı nispet ediyoruz. Maalesef bunlar Müslümanların gündeminde değil. Hatta mümkün bugün camilerde Atatürk'ün ne kadar dindar olduğu geceleri sabahlara kadar kaim gündüzleri akşamlara kadar saim olduğu yani gece nafile ibadetlerle gündüz efendim oruçla geçirdiği hani Haydarbaş öyle diyor ya ne diyor hafızdı diyor Kadir Mısroğlu'nu imdada çağırmak lazım yine başka ne diyor Peygamber sülalesindendi Seyyid'di diyor evet ve bunlar tabi iltifat görüyor, takdir ediliyor, önemseniyor. Ölseler Cumhurbaşkanı bunların cenazesine katılır. alimlerin katılacak değil ya, ama biz maskelere kanmıyoruz. Biz e, Müslümanız ve e, ibadet edeceğimiz, e, yöneleceğimiz kıblemiz de e, ilahımız da bellidir. İnşallah çocuklarımıza da sahip çıkacağız. Memleketi de putperestlerin hakimiyetine yönelik, sessiz bir şekilde de olsa teslimiyet göstererek sükûtun ikrardan gelmesi gibi bir anlayışa meydan vermeyeceğiz. Beşerin böyle dalaletleri var, putunu kendi yapar, kendi tapar demiş bir şair. Hz. İbrahim'in putperestlerin yüzüne haykırdığını çağdaş putçulara biz de tekrarlıyoruz. اُفْفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ min اللّٰهِ ''Efe lâ ta'kilûn'' ''Yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, siz hiç aklınızı kullanmayacak mısınız?'' diyordu İbrahim aleyhisselam, Kur'an'ın Enbiya Suresi 67. ayetinde ifade ettiği şekilde. ''Ne mutlu Allah'tan başkasının önünde eğilmeyip, sadece O'na secde ederek ibadet edenlere ve her yaptıkları eylemi Allah'a ibadet ölçüsünde yapanlara. Yazıklar olsun kula kulluk yapan, kullara ve tavutlara, putlara ya da heva ve heveslerine tapanlara. Ela inne ahsen kelam ve eblan nizam. Kelamullahül melikül azizül allam. Kemakalallahü tebarekke ve teala fil kelam. Ve iza kure el Kur'an. Festemi ola ve answet ola allem turhamun. Azzubillahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahi r-Rahmani r Allahül İslam. Sadaqallahül azim.